Allah nerededir? Allah kainatı yaratmadan evvel ne yapıyordu? İki önemli soru. Hz. Peygamber'e de soruluyormuş bu sorular. Bu sorulara iki şekilde cevap verilir. Bir, halkın anlayabileceği seviyede, bir de alimlerin gerçeği bilecekleri bir seviyede cevap verilebilir. Bu konuda iki cevabın olduğunu Gazali de İbni Rüşd de kabul ediyor. Çok temel iki konudur. Allah madde değil, edilgen değil, mütegayir, değişken değil. Sınırlı değil. Dolayısıyla nerede sorusu anlamsızdır. Önce soruyu düzeltmek lazım. Ancak insan beyni sınırlı olduğu için illa da onu bir yere oturtmak istiyor. Bu zihnimizin maddi niteliklerle kilitlenmesinden kaynaklanan bir durum. Maddi nitelikleri aşıp ruhi fonksiyonları idrak ettiğimiz miktarca Allah'ın mekansızlığını daha iyi anlarız. Ruh dahi dördüncü boyutta olduğu için bir miktar mekana bağlı olduğu halde, Maddeye göre nispeten mekandan münezzehtir. Daha doğrusu öyle bir alana çıkabiliyor ki dönüyor, geçmişi ve geleceği görebiliyor. Ruhta bile bir miktar mekânsızlık kavramı olduğuna göre bütün kainatı yaratan, tek bir cilvesi bütün kainata ruh olan Allah herhangi bir mekana, yere sığmaz. Fakat halk mekânsızlığı yine de anlamaz. Mekânsızlığı kimler anlayabilir? Yüksek fizik bilenler, ruhi güçlerle ilgilenenler, gayb alemine keşfen çıkabilen insanlar ancak mekansızlığı onları idrak edebilirler. Halk bunları anlamaz. Biz ne kadar izah edersek edelim anlamaz. Onun için Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cariyeye şöyle sorar. Allah nerededir? O Allah göktedir der. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onun dediğini kabul eder. Gök dediğimiz şey, uzayın bir ucu kenarı değil, o bir semboldür. Ulvi ve yüce manasına gelir. Dolayısıyla halkın Allah'ı gökte bilmesi veya icratının merkezinin gökte olduğunu bilmesinde bir vebal yok. Bazı Vahhabilerin, Allah göktedir, oturuyor diye anlamaları caizdir. Ancak bu avami bir inanıştır, ilmi değildir. Peki, Kur'an-ı Kerim'de geçen Allah semaya yükseldi, arşa oturdu gibi ifadelerin manası nedir? Bunların hepsine dil bilgisi kuralları çerçevesi içerisinde müfessirler ve kelamcılar cevap vermişler. Dilin mantığını bilen belagat kurallarını, istiareyi, mecazı, kinayiyi, sembolü bilen bütün alimler bunları anlamışlar. Mesela tahta hakim oldu. Arş'ı istiva etti şu manaya gelir. Kainat Allah'ın arşı. Yani tecelli ettiği alandır ki kainatın idaresine geçti demek olur. Yoksa herhangi bir yerde mekan aldı demek değildir. Kainatın idaresi meselesini biraz daha isah edersek şayet, bakınız ruh bedenimizin hiçbir yerinde değildir. Ne gözdedir ne tırnaktadır ne beyindedir. Ama aynı zamanda her yerimizdedir. Kainat büyük bir beden gibidir. Allah'ın bir cilvesi, yansımasıdır ki buna kelami tabirle tecelli-i ehadiyet diyoruz. Allah kainatın her yerinde var. Fakat hiçbir yerinde değil. Kainatın idare merkezi. Yani bir nevi beyni gibi bir merkez var ki bu beyne semavat denilir. İşte bütün işler buradan idare ediliyor. Önce burada takdir ediliyor, sonra yere indiriliyor. Eğer kainatı kuşatacak bir zihnimiz, hafızamız yoksa, Allah'ın mekansızlığını idrak edemiyorsak, kendi bedenimizdeki küçük numuneciklere bakmamız lazım. İşte biz küçük bir kainatız. Bir semavatta kulak var, bir semavatta göz var, İsmen sem ile basar. Bir semavatta ağız, kelam var, bir semavatta akıl var, bir semavatta kalp var, bir semavatta diğer duygular var. Yedi duygu, yedi semavat var. Mekan almayan bir ruh var, üç boyutlu manasıyla. Yoksa dört boyutlu manasıyla mekan alır. Bir ruh var, hiçbir yerde olmadığı halde her yerdedir. Ancak işlerini beyinden yönetiyor. Ruhumuz istediği zaman Amerika'ya da gidiyor, Avustralya'ya da. Ancak aynı zamanda bedenimizde. Yönetirken de bizi beyinden yönetiyor arştan. Allah da kainatın hiçbir yerinde olmadığı halde her yerde hazır ve nazır olduğu halde işleri idare ederken melekleri yani kuvvetleri vasıtasıyla arştan. Yani arşı azamdan idare ediyor. Arş bir mekandır. Ancak Allah'ın tecellisinin bir mekanı var. Yoksa Allah'ın zatı için bir mekan yoktur. Onun zatı madde değil ki bir yere sığınsın, küçülsün, bölünsün. Birinci soruyu özetlersek, avamın Allah'ı gökte bilmesi, arşta bilmesi caizdir. Kapalı olarak, teferruatlı olarak değil. İmam-ı Malik'e sormuşlar, o biz böyle biliriz ancak mahiyetini bilmeyiz demiştir. Bu avamın inanması gereken durumdur. Avam zamansızlığı idrak edemez. Ne kadar anlasan boşa gider. Ama alimler, fizikçiler, ehli tasavvuf, ehli hakikat, öte aleme ruhen veya ilmen nüfuz edebilen insanlar Allah'a mekan isnat etme vehmine girmemeleri lazım. Allah sonsuz bir mutlak kuvvettir. Mekandan münezzehtir. Çünkü mekan ve zaman maddenin bir özelliğidir. Fizik bugün bunu ispat ediyor. Maddi bir özellik Allah'ta olmamalı ve yoktur. Yani sübhanallah Şimdi gelelim ikinci soruya. Ne zaman yarattı? Burada da iki türlü cevap var. Birincisi avamın anlayabileceği şekilde. İkincisi alimlerin anlayabileceği şekilde cevap verilir. İkisi de yerine göre hakikattir. Bir hadiste Allah kainatı yaratmadan önce ama vardı. Bir nevi buluta benzetiyor. Sıkışmış ve sıkışmamış onu bilmiyoruz. Am'dan kördüğümden kainatı yarattı. Bugün fizikte bir nokta vardı diyor. Ancak bu nokta nedir? Yani kördüğüm, bunu ne fizikçiler biliyor ne de biz biliyoruz. Ve arşı su üzerindeydi. Bazı fizikçiler buna atomdan daha ince, esir diye çok ufak bir maddedir diyorlar. İşte esir vardı ve ilahi tecelliler onun üzerindeydi. Veyahut suyun aslı olan hidrojen elementi vardı ve ilk tecelliler hidrojen üzerindeydi. Fakat zaman maddenin bir özelliği olduğu için, Maddenin olmadığı bir ortamda, daha önce, daha sonra kavramları da yanıltıcıdır. Zaten madde yok ki bu kavramlar olsun. Burada zihin bayağı sıkışıyor. Ama zaman ve mekan, maddenin bir özelliğidir. Ve maddenin olmadığı bir ortamda, daha önce, daha sorularının bir anlamı olmaz. At yokken yular olmaz. Şimdi biz atı yok sayıp yuları düşünüyoruz, orada yanılıyoruz. İkinci bir cevapta i̇bn Arabi cevap veriyor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 Bu varlık bilimi, ontoloji açısından daha isabetli bir cevap gibi geliyor. Peygamberin buna cevap vermeyişi şundandır. Zihinler sürekli yaratılışın nasıl olduğunu anlamaz. Daima zihin bir başlangıç arıyor. Halbuki Allah'ın bir başlangıcı yok ki tecellisinin başlangıcı olsun. Avamın anlayabileceği şekilde, ki Hz. Peygamber öyle cevap veriyor. Aynı zamanda fizikçilere de ışık tutuyor. Ama kördüğüm, kuddetinin tecellisi olarak bundan yaratıyor. Hani derler ya yoktan var olmaz, evet Allah'ın kudreti var ortada, var da yok olmaz. Evet Allah varı da yok etmez çünkü başka alemler için malzeme olarak kullanır. Allah abes iş yapmaz. Mutlak yokluk zaten yoktur çünkü her şey Allah'ın ilminde vardır. Ancak o kör düğümün mahiyeti nedir, nasıl oluyor bunu biz bilemiyoruz. Bu husus bizi aşıyor. İnsanın böyle ağır konularda bir miktar aczini de bilmesi güzeldir. Yani Allah'ım sen sonsuzsun, işte biz en bedihi hakikatlerde bile aciz kalıyoruz deriz. Bu çok güzeldir ve Allah'ın manasını yaşamaktır. Şeytan Allah'a nasıl karşı gelmiş? Yani şunu demek istiyorsun, madem Allah sonsuzdur, sınırsızdır, mükemmeldir, kusursuzdur, bu çirkinlikler, şeytanlar ve günahlar nereden çıktı ve niye çıktı? Bir o, bir de Kur'an'da şeytan Adem'e secde hususunda Allah'a neden karşı gelmiş? Bu da temel varlık bilim ile ilgili bir konudur. Hatta bu konuda kendini yetiştiremeyen ve bunu aşamayan insanların çoğu bu konuda yanıldılar. Müsbet konularda da yanıldılar. Önce kötülüğü bilmek lazım. Kainatta kötülük var mı, yok mu? Varsa ne kadar var? Kime göre var ve ne şekilde var? Kainatın hangi boyutunda kötülük var? Herhalde bütün boyutlarında kötülük yok. Biz Kur'an'dan ve İslami kitaplardan bunu okuyor ve anlıyoruz. Gayb aleminde Allah'a bakan yönüyle kötülük yok. Her şey Allah'a hizmet ediyor, tesbih ediyor. Hatta buna şeytan da dahildir. Şeytanın bir vazifesi var. Vazifesi kötülüğü icra etmek. Allah'a bakan yönüyle hiçbir zıt, şerik, karşı koyan yok. Ama insana bakan, bu görünen şahadet alemine, imtihan dünyasına bakan boyutuyla kötülük var. Sınırlı bir alanda var. Şerler var, fakat sınırlı alanda var. Musibetler var, sınırlı bir alanda var. Bunların hepsinin de bir hikmeti var. Allah'ın rahmetine rağmen nasıl musibetler, sıkıntılar, ızdıraplar gelebiliyor? İşi yine aslına döndürürsek, Allah'ta her şey birdir. Allah'ın iki temel sıfatı vardır. Celal ve Cemal, yani büyüklük, haşmet ve güzellik. Bu iki sıfatın yansıması olarak kainatta iki çeşit mahluk yaratılmış. İyilikle kötülük, melekle şeytan, ruh ile beden, cennetle cehennem, sıcakla soğuk. Allah niye böyle yarattı da tek düzey yaratmadı? Çünkü Allah iktisadı da çok seviyor. Yani az bir hareketle çok şeyler elde etmeyi seven bir yaratıcı ve haliktir. Zıtları çatıştırır, bu çatışmadan hareket ve bereket doğuyor, hadise gelişiyor. Allah'ın istediği de budur. Yani soğuğu, sıcağı birbirine vurdurmakla baharı meydana getiriyor. Melekle şeytanı çarpıştırmakla imtihan dünyasını açmış oluyor. İmanla küfrü çarpıştırmakla sosyal hayatı aktive ediyor. Allah'ın istediği de budur. Dolayısıyla şeytan ve kötülük bir açıdan Allah'a hizmet ediyor. Ama Allah'ın rızası yoktur kötülüğe. Kelamcılar böyle diyor. ''Allah irade etmiş, ancak kötülüğe rızası yoktur. Yani kötülük yayılsın diye istemiyor. Bu şuna benzer, sen çocuklarını serbest bırakıyorsun ki gelişsinler ama birbirlerinin başını kırmalarını istemiyorsun. Ama irade etmişsin, sen serbest bırakmışsın, kırsa da kırsın diyorsun. İrade var, rıza yok. Bize bakan yönüyle şeytan evet, zarar veriyor, çok insanların dalaletine, sapmalarına, cehenneme gitmelerine sebep oluyor.'' Fakat faydası zararından fazla. Çünkü imtihan olmasaydı gelişme olmazdı. Binlerce peygamber, milyonlarca evliya, milyarlarca mümin ortaya çıkmazdı ki daha büyük bir kayıp olurdu. Bu hakikat Risale-i Nur'da şöyle izah edilir. 100 tane çekirdeğin var. Bunları toprağın altına ekiyorsun. 80'i çürüyor, 20'si ağaç oluyor. Sen burada zarar ettin sayılmazsın. 20 ağaç 100 çekirdeğe değil, milyarlarca çekirdeğe bedeldir. Bir velinin, bir peygamberin çıkması bazen milyarlarca insanın kaybetmesinden daha değerlidir. Ki bu hakikate rağmen onlar kendi istekleriyle kaybediyorlar. Allah onları zorlamıyor. Tam tersi Allah istiyor ki onlar da yola gelsin. Çünkü rızası insanların yola gelmesi yönündedir. İradesi ise insanların serbest bırakılması yönündedir. Hulasa. Kainatta şer var, şeytan var, musibet var ama imtihan sırrı için sınırlı bir alanda var. Faydası ise zararından fazladır. Onun için Allah'ın rahmeti şerlere izin veriyor. İnsan akıllı davransa bu şerri, musibeti kendine hizmetkar yapabilir ki, Hz. Peygamber, benim şeytanım bana hizmet ediyor, bana zarar vermiyor diyor. Hasta oluyorsun, o hastalık sayesinde binlerce dua ediyor, yalvarıyor, sevap kazanıyor, ilaçlar öğreniyor, insanların himmetini ve şefkatini kazanıyorsun. Onun faydası zararını hiçe indiriyor. Bir musibet geliyor, Allah'ın rahmeti içindeki kârlar getirdiği zararlardan fazla olduğu için Allah buna müsaade ediyor. Meseleyi öte aleme, ebedi aileme göre değerlendirmek gerekmekte. Çünkü kainat bir bütündür. Nasıl şeytan var, melek de var, sıcak var, soğuk da var, artı var, eksi de var, şehadet var, gayb da var, aynen öyle de dünya var, ahirette var. Bunlar birbirinin devamı ve karşısı. Bunun için tevhid esastır. La ilahe illallah. Yani Allah'tan başka ilah yoktur ve ondan başka hiçbir tesir sahibi, güç, kuvvet yoktur. Şeytan da buna dahildir. Şeytan Allah'a rağmen isyan edememiş. Allah'ın izniyle, ya Rabbi. Bana izin ver, ben bunları saptırayım diyor Kur'an'da. Allah da belli bir vakte kadar ona izin vermiştir. Yoksa şeytan Allah'ın ortağı değildir. Yani satanizm yoktur. Peki niye kötülükten lezzet alıyor? Onun fıtratı öyle. Şunu da ilave edeyim. Normal bir insanın cehennemde çektiği azap kadar şeytan azap çekmez. Çünkü o vazifesini yaptı. Sen yapmadın. Senin vazifen imtihanı verip gelişmektir. O da ateşte yanacak bir kömür gibi. Ama Kur'an elem olarak şeytandan ziyade insana atfetmiştir. Çok harikadır. Kur'an hakikaten bu hususta da mucize. Şeytandan ziyade elemi çeken biziz. Mikrop vazifesini yapıyor ama hastalığı çeken biziz. Şeytan bir mikrop gibidir. Bir de şu nokta ortaya çıkabilir. Acaba şeytan var mı yok mu? Cevaben deriz ki, Madem kainatta böyle iki sınıf yaratık var, iyi ile kötü, faydalı ile zararlı, güzelle çirkin, Elbette, gayb aleminde de bunların karşılığı vardır. Mesela yılan ve mikrobun üzerinde ruhani boyutta bir şeytanın olması, çiçek ve faydalı bitkiler üzerinde müekkel bir melek olması ve onların tespihatlerini şuurda olarak Allah'a takdim etmesi gayet tabidir. Demek ki kainat sırf madde değil. Gerçek bilimciler dahi kainatın tek başına madde olarak yeterli olamayacağını, maddenin bir kabuk olduğunu biliyorlar. Çünkü maddeyi ayakta tutan bir gaybi kuvvet var ki o ya şeytandır ya da melektir. Nasıl insanı ayakta tutan bir ruh var, o olmazsa insan bir leş haline geliyor. Aynen öyle de atomu atom yapan, çiçeği çiçek yapan gizli bir gaybi kuvvet içlerinde var ki o katı maddeyi düzenli kılıyorlar.